Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Metin Alkanlı ve arkadaşlarından dinlediğimiz 1965 tarihli bir kayıtla başladık. Alkanlı ve arkadaşları bir Nihavent şarkıyı yorumladılar, Gül dalında öten bülbülün olsam. Geçen hafta programın sonunda bu hafta bir gazeteci arkadaşımın program konuğum olacağını ve onun 37 yıldır yazdığı siyaset yazılarından farklı olarak yazdığı ilk müzik yazısını benim de ilk kez yapacağım rock müziği programında konuşup Genesis grubundan şarkılar çalacağımızı anons etmiştim. Ama pandemi ile birlikte çok sayıda müzisyen arkadaşımızın çektiği sıkıntıları biliyorduk ve 28 Aralık Pazartesi günü saat 20'de gerçekleştirilecek olan müzik üreticileri için dayanışma gecesi Bahar Gelecek isimli konserden haberdar olunca birlikte bu konseri müzisyenlerle dayanışma çabasını duyurmanın daha doğru olacağını düşündük. Ve haftaya pazartesi yani yılın son Babil'den sonra programında bu haftayı yapmayı planladığımız programı yapmaya karar verdik. Bugün programda 1960'lı ve 1970'li yıllardan seçtiğim daha çok Anadolu rock müziğinin o yıllarda yapılmış örneklerine yer vereceğim programda. Şimdi Alpay ve arkadaşları 1965 tarihli bu kayıtta bir Malatya türküsünü yorumluyorlar. Kara Tren Gelmez Mola. Thank <laughs> you. Altyazı Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sahne sanatlarını olumsuz etkiledi. Pek çok müzisyen Mart ayından beri sahneye çıkamıyor. Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gamze Tahçıer, müzisyenlerin pandemiyle birlikte yaşadıkları ekonomik çıkmazın derinleştiğine dikkat çekerek müzik senin verilerini açıklamıştı. Tahçıer, pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaşmış, müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var diyordu bu açıklamasında. Albüm satışları ya da dijital platformlardan elde edilen teliflerden kazançlar olsa da sektörün asıl geçim kaynağı her zaman konserler. Orkestrasından, sesçisine, işte ışıkçısından, rodisine, menajerinden, ulaşım görevlisine, mekan çalışanlarından, mekan etrafındaki seyyar satıcılarına kadar müzik sektörü pastasının pek çok dilimi var. Tüm bu farklı görevlerden insanların sosyal medya profil fotoğrafları yaşadıkları sorunları dile getirmek amacıyla Ekim ayında kırmızı renge bürünmüştü. Sektör çalışanları yayınladıkları ortak bildiride etkinlik eğlence sektöründe kendilerine ait olmayan hatalar ve mevcut süreç nedeniyle işsiz kalan insanlarla dayanışma birlik içinde olacağız diyorlardı. Tüm bu tartışmaların devamında ise İstanbul Valiliğinin aldığı kararla 14 Eylül itibariyle açık hava konser, festival ve etkinlikler de yasaklandı. Bu kısıtlama hava sıcaklıkları ve salgın sebebiyle ancak açık havada konser verebildiklerini söyleyen müzisyenlerin tepkisini çekti. Mor ve ötesi grubunun solisti Harun Tekin'in Twitter'da yaptığı paylaşımda müzik camiasında destek gördü. Fekin sektörün zor günler geçirdiğini sevgili halkımız sahne ve müzik bitmek üzere haberin olsun sözleriyle ifade ediyordu. Şimdi bir müzik arası vermek istiyorum. Bir kars türküsünü yorumunda Selçuk Ala Göz orkestrasını dinleyeceğiz. Kayıt 1965 yılına ait. Bahçalara geldi bahar. <Gülüyor> take you Acelan sevgilim, mihriban sevgilim Sırımı bilmedim, bilmedim ya Acelan sevgilim, mihriban sevgilim Pandemide yalnız bırakıldıklarını düşünen bazı müzisyenler Olta isimli albüm serisinde buluşup albümün tüm gelirinin salgın sürecinde müzisyenlere ve sahne çalışanlarına verilmesini hedeflemişlerdi. Kimi müzisyenler geçimlerini jingle ve seslendirmelerle sürdürmeye çalışıyorlar ama yani reklam sektörünün gidişatı da pek parlak değil. ...müzisyenler arasında bambaşka sektörlere yönelenler oluyor. Örneğin, Cihan Barbur geçinebilmek için e, takı yapıp sattığını söyle, e, söylüyordu bir söyleşin. İşte kimi özel dersler vererek, kimisi e, yani çalgılarını satarak... ...kimisi ailesinden destek alarak e, yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Sırada Barış Manço ve Harmoniler grubundan dinleyeceğimiz bir e, türkü yorumu var. 1966 tarihli kayıt Malatya'dan bir uzun havayla başlıyor. Pencereden kar geliyor ve ardından bir Urfa türküsü olan Ceylan ile devam ediyor. Barış Manço ve Harmoniler grubunu dinliyoruz. Pencereden kar Aman anne. Altyazı Seni yollarlar, anandan babandan, yardana ayrı koyar. yaşamlarını sahnede geçiren insanlar için sahneye çıkamamanın ekonomik olduğu kadar psikolojik sonuçları da var elbette. Yani çok sayıda müzisyenin intihar ederek hayata veda ettiğim haberlerini okuyoruz. davulcu Nihat Saruhanlı bir söyleşide konserlerin azalması sonrası devletten beklentilerinin arttığını söylüyordu ve işte meslek birlikleri, müzisyen platformlarını kullanarak müzisyenlere ulaşmalı. İşte her müzisyenin mağduriyet durumuna göre çeşitli yardım paketleriyle katkı sağlamaları, müzisyenliğin de bir meslek grubu olduğunu idrak etmeleri, işte Kültür Bakanlığı'nın seslerini duyduğuna dair bir işaret vermesini beklediğini ifade ediyordu bu söyleşide. Kültür Bakanlığı'nın Aralık ayı başında meslek birlikleriyle yaptıkları toplantıda müzisyenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı yani 11 Aralık'ta yapılan açıklamayla Ocak ayı itibariyle projede yer alan müzisyen müzik emekçileri yorumcu ve eser sahiplerine Ocak ayından itibaren biner lira ödeme yapılmaya başlayacaklarını duyurmuştu Yani buna bu bir yorum yapmak istemiyorum. Bir türkü yorumunda sizleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Orkestrası ile baş başa bırakmak istiyorum. 1967 tarihli kayıtta Efsane Müzik Grubu Bir Aşık Veysel şarkısını yorumlayacaklar. Kara Toprak <gülüyor> dost dost diyenin cennetine sarıldım dost dost diyenin cennetine sarıldım benim Gel aldırdım her yer boş şair De pe de pe sin de gutur de. Menin sa de Dağlarda ne bir nokta? Akikat sana ne bir nokta? Allah kula Kiss the hazy, sin, sin, sin, the blacker. Think I'm gonna get carried Müzisyenlerin bir diğer gelir kaynağı da telif gelirleri. Fakat pandemi döneminde işte oteller, barlar, lokantalar, gece kulüpleri kapalı. Telif gelir kaynağı bu yani geneli açık mekanlar. Pandemi yüzünden kapalı olan bu mekanlardan alınamayan miktarın yani neredeyse müzik meslek örgütlerinin gelirlerinin yüzde kırkına karşılık geldiği söyleniyor. Yani bu yüzden bu meslek örgütlerinin müzisyenlere ve diğer üyelerine desteğinde ciddi düşüşler söz konusu. Bir şarkıdan sonra konuşmaya devam etmek istiyorum. Türk rock müzik tarihinin en ilginç gruplarından bir tanesi var sırada. Beybonlar grubu. Bu grubu tek 45'lik albüm yapmış olmalarına rağmen önemli kılan nedenlerden birisi. Davulcusu Sefa Ulaştır'ın 45'liğin kaydedildiği dönemlerde 12 yaşında olmasıdır bana göre. Yani 1977'de Sefa Ulaştırı, Cem Karaca ve Dervişan'ın kült progresif rock albümü Yoksulluk Kader Olamaz'da davulcu olarak görüyoruz. Bu 45'lik öyle bir efsanedir ki yani 2015'te İspanya'da ve Sound tarafından sadece 300 adet olmak üzere tekrar basılmış 45'liğin B yüzünde Ninni adlı bir şarkı yer alıyor. Beybonları Plan A yüzünde yer alan Gaziantep, Adana ve Sivas yöresinde farklı farklı biçimlerde söylenen Koyun Gelir Yata Yata veya Plak'taki adıyla Gelin Ayşe türküsünün rak yorumunda dinliyoruz. İlden sonra da bugün müzisyen arkadaşlarımızın pandemiyle birlikte ağırlaşan ekonomik sıkıntılarına yer vermek istedim. Meslek birliklerinin müzisyenlere doğrudan maddi yardımda bulunmasının, bağış kampanyaları açmasının önünde yasal engeller olduğunu biliyorum. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Türkiye'de yardım ve bağış toplanmasına dair bir yetkilerinin bulunmadığını ve muhatabın İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtiyorlar. Bakanlık yetkilileri 2020 yılının ilk 8 ayında müzik sektöründe 27 proje için 6 milyon 690 bin lira mali destek sağladıklarını açıkladı. Bir de bazı vergi indirimlerinin yapıldığını biliyoruz. Ve görünen o ki müzisyenlerin yaşadığı maddi sorunlara çözümde müzik sektörünün hep birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ki pandeminin daha uzunca bir süre süreceğini ve belki sonrasında da insanların konsere gitmeye pek de gönüllü olamayacağını tahmin ediyorum. Peki ne yapılabilir? Yani buna geçmeden önce bir şarkı arası vermek istiyorum. Önce Elazığ yöresine ait bir halay türküsünde Kontlar grubunu dinleyeceğiz. Çaydaçıra. Kayıt 1972 tarihli. Ardından Hülya Kırbağ bir Adana türküsünü yorumlayacak. Ah neyleyim gönül senin elinden. E bu kayıt da 1972 tarihinde yapılmış. <gülüyor> Müzisyenler arasında asgari ölçüde de olsa hayatta kalabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek için bugün tek çarenin kendi aralarında örgütlenmek, sendika kurmak ve dayanışma ile bugünleri aşmak olduğu da konuşuluyor bir taraftan. Krizden çıkışta belki canlı konser kayıtlarının, proje bazlı bir araya gelişlerin kayıt altına alınıp online organizasyonlarla ...dijital mecralarda gel gelire dönüştürülmesi de mümkün. Buna bir örnek 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Programın sonuna doğru geliyoruz. Bir şarkı daha dinletip sonra 28 Aralık organizasyonundan söz etmek istiyorum. 1973 tarihli bu kayıtta Zerrin Zeren ve Kupa Dörtlüsü bir Neşet Ertaş türküsünü yorumlayacaklar. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Sevgili dostlar bugün Babil'den sonra da her zaman hayatımıza güzellikler katan müzisyen arkadaşlarımızın pandemi sonrası yaşadıkları sorunları anımsatmak istedim. Bu konuda hepimiz bir şeyler yapabiliriz. 28 Aralık Pazartesi günü Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyi koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işleri bitme noktasına gelen ve ekonomik zorluk yaşayan müzisyenler için dayanışma gecesi düzenliyor bu 28 Aralık Pazartesi günü saat 20'de müzik üreticileri için dayanışma gecesi Bahar Gelecek isimli konserden elde edilecek gelir. Müzik üreticilerine destek amacıyla kullanılacak. Biletleri biletix.com'da satışa sunulan etkinlik YouTube'da Ankara Büyükşehir Belediyesi televizyon kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Gecede sahne alacak gruplar ve sanatçılar ise şöyle... Akis Caz Grubu, Ali Fuat Aydın ve Aslı Kurt, Ayten Kaplan ve Cenk Güray, Azerbaycan'dan Anadolu'ya Müzik Grubu, Birsen ve Özcan Ulucan, Burhan Şeşen, Erdal Erzincan, Erdem Şimşek, Ferhat Erdem, Güz Kumpanyası, Handan Savcı, İsmail Hakkı Demircioğlu, Kamil Erdem, Huytular, Muammer Ketencoğlu, Müfide İnselel, Nida Ateş, Oya Leventoğlu, Önder Ram Papa, Revşan, Ümmüşen, Vedat Sakman, Veysi Çolak, Yağmur Öncesi, Yaren Eren Budak, Yinon muhallem ve Yurdal Tokcan. Sizler de biletix.com üzerinden müzik üreticileri için dayanışma gecesi Bahar Gelecek konserine bir bilet alarak müzisyenlerle dayanışmanızı gösterebilirsiniz. Umuyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin bu adımını İstanbul, İzmir gibi belediyeler ve kent konseylerinin Etkinlikleri izler ve müzisyenlerin yaşadıkları sıkıntılar en kısa sürede geride kalır. Babil'den Sonra'nın bütün program kayıtlarına Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Haftaya Pazartesi 13'te 2020 yılının son Babil'den sonra programında bir gazeteci konuğum olacak. Umarım o gün yine radyolarınızın başında hep birlikte oluruz. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Programı 1974 yılında yayınlanan bir 45'lik plana A yüzünde yer alan bir Diyarbakır türküsü yorumuyla bitirmek istiyorum. Türkü kardeşler ve Fikret Hakan birlikte yorumluyorlar. Ee, makaram sarı bağlar. Esen kılın. <gülüyor> Makaram karabalar lo kimse ider kimler alar Makaram karabalar lo kimse ider kimler alar Niye ben ölmüş miyim lo yarim karalar BAĞLAR Niye ben ölmüş miyim lo yarim karalar balar Löverde löverde yüzü yüzüme bölde devrilere sardı da biz Meğer kaderim löberde, löberde. yüzüme böyle, devirler da bizi. Yer, kaderim böyle. Deli Mahmut kimliğim yol hani ya da benim tüfendi Yar merhem tutmaz gayrı devriyelerden ecek Yar merhem tutmaz gayrı devriyelerden ecek Yem olacak kurda kuşak çulsuz garip bedeni Löverde, löverde, zülfünüzü löverde İki elimi kanda yay, senin ellerin nerede? Löberde, löberde, sürfün yüzü nöberde İki elimi kanda yay, senin ellerin nerede? Son nefesim gelende lo, insaf senin nerende? Son nefesim gelende lo, insaf senin nerende? Kabaha sende değil, yok sana gönül verende. Kabaha sende değil, yok sana gönül verende. Löberde, löberde, zülfün yüzüme möberde. Ekeldim kanda yarim senin ellerin nerede? Nöperde, nöperde, sürfün kanda yârim, senin ellerin nerede? kanda yârim, senin ellerin nerede. Kanda, yârim, senin ellerin nerede. Kanda, yârim, senin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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Murat İyiceoğlu'na teşekkür ederiz.